Hayızlı bir kadın cenaze yıkayabilir mi? Hayız hali, kadınların Allah tarafından yazmış olduğu bir yazgıdır. Hı hı. Regil dedikleri günümüzde moda hı hı hı. olarak veya adet dönemi dediğimiz dönem, Cenab-ı Adem Ademoğlunun kızlarına yazmış olduğu değişmez bir yazgıdır. Dolayısıyla hanımefendiler bu dönemlerinde Allah'ın yapınız dediklerini yapıyorlar. Yapmayın dediklerini de yapmıyorlar. Yapmayın dediklerini yapmayınca, Yine sevap kazanıyorlar. Niye? Emre imtisal, emri yerine getirmek, sevap olduğu gibi yapmayın dediğini de, sırf Yapmazsan. o dediği için yapmazsanız sevap kazanırız. Mesele yapmayın dediği nedir? Namaz kılmayın diyor. Namaz kılmıyor. Oruç tutmayın diyor. Oruç tutmuyor. Kur'an okumayın diyor. Kur'an okumuyor ibadet kastıyla. Demek ki günde beş vakit namazını kılıp da, Hayız dönemine girdiğinde namazı terk eden kadın, yine sevap. Kılmış sevabını alır. Ya. Bu noktayı anlamayan bazı gafiller, bazı gafil insanlar, ilim kisveti altında, efendim e, bu ayette geçmiyor, namaz kılabilirler diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam postacı mı? Haşa ve kella. Peygamberimiz postacı değil. Postacı zarfı bilir ama mazruhu bilmez. Zarfın içinde ne olduğunu bilmez. Peygamberimiz hem zarfı bilir, hem de Hiç. mazrufu zarfın içinde ne olduğunu bilir çünkü görevi zarfı vermek değil bize açıklamak. zarfı açıklamak zarf Kur'an-ı Kerim İçindeki, içindekilerin herkesin anlaması mümkün değil onu açıklıyor mesela Kur'an namaz kılın diyor nasıl namaz kılacağım ben evet. bilmiyorum ki rükü edin secde edin diyor sırf namazla diyor nasıl rükü edeceğim ben nasıl rükü edeceğim Aa, peygamber aleyhissalatü vesselam Gösterdi geliyor diyor ki ya. rukuyu şöyle yap Secdeyi şöyle yap, rüküyüp tek kez yap, secdeyi iki kez yap. Secdeyi iki kez, var mı iki kez secde edin diye? Yok. Diğerler, e diğerler beni nasıl görüyorsanız öyle kılın diyor. Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam postacı değil, zarfı da mazrufu da bilen ve bunları açıklayan bir ilahi görevlidir. Onun için hanımefendi Hayız döneminde namazı terk ettiğinde, oruç, oruç tutmayı terk ettiğinde, tutmuş ve kılmış sevabı alıyordur. Evet. Ha, gelelim soruya. Şimdi ayız dönemindeki bir hanımefendi e, namaz kılmayınca, oruç tutmayınca, buna halkımız pis diyor ama pis kelimesi yanlış kullanılıyor. Pis değil. Ya ibadet etmekten uzak durması gereken insan demek. İbadet etmekten uzak durarak ibadet eden insan demek diğer bir tabirle. Aaa. Bu bu yasaklanan neymiş? Namaz, oruç, işte Kabe'yi tavaf etmek ve efendim Kur'an okumak. Peki cenazenin yanında bulunması veya cenaze yıkaması Kur'anla sünnetle yasaklanmış mı? Hayır. Yasaklanmadığına göre el aslu fil eşya el ibah' Düsturundan hareketle alimlerimiz diyor ki hanımefendi adet döneminde Kendisi gibi Müslüman olan bir hanımefendiyi ne yapabilir? Yıkayabilir. Yıkayabilir veya yıkayan hanımın yanında yardımcı olarak hmm. durabilir, su dökebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok diyorlar.